Acık Radyo 94.9'da Altın saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programın Nuray Aydınoğlu hocam ve ben Gürhan Ertür sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Faks numaramız gene alan kodu 212 232 32, 32 19. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Efendim e, bugünkü konuğumuz şu anda telefon hattımızda Profesör Doktor Mustafa Aktar. Hocam merhabalar. E, i̇yi günler, iyi yayınlar. İyi günler Mustafa Bey. İyi günler Nuray Bey. iyi yayınlar. Efendim hemen sizi tanıtmak istiyorum dinleyicilerimize. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Jeofizik Dalı Öğretim Üyesi'siniz. Evet. Programımıza hoş geldiniz. Katılmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun hocam. Ee, sizin kıymetli zamanlarınızı alıyoruz. Ederim. Ee, Efendim. ederim. Yeni yapacağımdan en kuşkunuz olmasın. Teşekkür ederim. Ee, son günlerde e, kamuoyuna da yansıdı. E, bu Almanya Birimleri Araştırma Merkezi GFZ ile birlikte yürüttüğünüz... İstanbul'la ilgili deprem araştırması konusunda sizi rahatsız ettik. Evet, Bu konuyu yani. biraz açar mısınız? Evet. Sanıyorum en yetkili ağzı olarak sizden dinleyicilerimiz, derli toplu öğrenme imkanı bulacaklar. Evet, aslında bu araştırma, bu proje eski bir proje. Neredeyse 7. 8. yılına girdi. 2006'da yaklaşık başladığımız bir çalışma bu. Bu çalışmada amaçlanan, yani bütün bu 6-7 sene boyunca yapılan çalışmada bu bildiğimiz gibi işte Marmara'nın içinden geçtiğini düşündüğümüz Kudur Kuzey Anadolu'nun bir parçası olan Marmara fayi adına. Onun doğu kısmını yani bizim İstanbul'a daha yakında, yakın olan kısmını çok daha ayrıntılı bile bir şekilde daha ayrıntılı ölçerek, gözleyerek anlamaya çalışmaktı. Çalışmanın özü bu. Evet. Bu çalışmadan aslında birçok ürün sonuç üretildi. Bu da onlardan bir tanesi. Geçen hafta yayınlanan Nature dergisinde yayınlanan, Nature'da yayınlandı, evet. Nature'da yayınlandı, evet. Bir çeşit bundan önceki önceki çalışmalarında bir anlamda bir özetini de oluşturuyor bazı yönlerden. Evet. Çalışmanın istersen şöyle kısaca ne olduğunu anlatayım. Ondan Lütfen. sonra üstüne eğer sorularınız var olursa. Lütfen. Çalışmanın özü aslında. <gülüyor> Daha önce bildiğimiz ama çok fazla da böyle ayrıntılı bilmediğimiz, biraz kabaca bildiğimiz bir gerçeği çok e, numeric sayısal yani daha e, gözleme dayalı, daha ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan bir şey oldu. O bildiğimiz de neydi? İşte bu fayın e, e, İstanbul'a yakın bölgesini, özellikle bizim adaların e, yani bu Sivriada, da büyük ada hatta Tutuza'ya kadar olan kısmında fayda bir suskunluk yani ufak da olsa hiçbir deprem gözleyemiyor olmamız da ilgili bir şeydi. Ne zamandan i̇şte bunu, beri bu suskunluk var hocam? Aslında bu yani daha önce biliyorsunuz bu yöreyi çok fazla gözlemleyemiyorduk. Yani gözlemliyorduk evet. ama daha kaba bir şekilde gözlemliyorduk. Evet. O anlamda bakarsanız çok eskiye giden bir şey bu. Evet. Ama Ayrıntılı gözlem, ayrıntılı gözlem dediğim zaman çok küçük depremleri bile görebilme kapasitesi bu aşağı yukarı. Bütün gözlem bizim yani projenin başından itibaren, 2006'dan itibaren evet. gözlediğimiz bir gerçek. Yani ufak da olsa, burada ufak derken işte büyüklüğü, tabii toplumda hep 5-6 büyük depremler, biz sıfır büyüklüğündeki depremleri de görmeye çalışıyoruz. Evet. Tamam. Evet. Onları bile göremediğimizi ee, anladık bu çalışmanın sonunda. Yani işin özü bu gözleme dayanıyor. Özellikle belli bir bunun sınırlarını da çizebildik. Nerede bunu göremiyoruz diye. Ee, yani bu sınırların dışına çıktığımızda o küçük depremleri görüyoruz. Olağan bir şekilde devam ediyor. Evet. Ama bu belli bir yerde bunu katiyen hiçbir hareket yok. Çalışmada işte bunu çok e, somut ve ölçüye dayalı olarak ortaya koydu ve bunun arkasına da bir takım yorumlar eklendi böyle bir çalışma bu. Evet. Hı -hı. evet. isterseniz yorumlarla da ilgili bir iki şey evet, söyleyeyim. Evet. Evet ne ne sonuçlar e, çıktı? Evet. Yani yorum olarak tabi e, bu e, şimdi, şimdi bu noktadan sonrası tabi tam bir bilimsel e, şey diyelim e, yani bu bu veriyi farklı farklı yorumlamak da mümkün. Ama e, bizim yorumumuz e, şöyle e, kaldı ki bu da belki klasiklenebilir bu yönüne. Ee, şimdi e, fay zonunu düşündüğümüzde fay zonu e, işte mesela Marmara'yı ele alalım. yaklaşık 100-110 kilometrelik bir fay. Evet. E, hep böyle kabaca bu fayın e, bir seferde kırıldığı da söylenir falan. Ama bunlar aslında çok kaba tariflerdir. Yani yakından baktığımızda kırılma işleminin yahut da fayının e, değişik görelerinin birbirinden çok çok farklı davrandığını görüyoruz. Bunu deprem sırasında da görüyoruz. Depremler arasındaki suskun dönemde de görüyoruz. Yani fayın diyelim ki bir 15 kilometrelik bölümü yanındaki 15 kilometreye göre çok farklı davranıyor. Şimdi evet. Burada da öyle bir şey var. Aşağı yukarı 30-40 kilometrelik yerde çok böyle sessiz bir şey var. Bunun sebebi ne olabilir? Bunun sebebi iki şekilde izah ediliyor genelde. Ya orada gerilim min dağılımında bir farklılık var deniyor. Yahut da o yöredeki e, oraya yöreyi u, u oluşturan kayacın doğasında, fiziğinde bir farklılık var. Yani ikisi evet. de olası olası. E, Tabi bir de üçüncü alternatif de şu. Aslında belki burası hafif hafif kayıyor. Yani hiç deprem üretmeden sanki böyle evet. e, İkfay'ın iki tarafına böyle şey yağ koymuşsunuz da o böyle hani bir şeyi sürtünmeden kayması için Sanki kayıyor da biz onun için deprem kaybettik. Ama hiçbir şey ölçemiyoruz yani. Ee, onu ölçemiyoruz. Aslında Hı. onu ölçmenin yolu yani hafif hafif kaymanı, deprem üretmeden kay kaymanın yolu jeodezi ya da GPS Hı, dediğimiz GPS. yöntemler. Evet. Ama deniz olduğu için Orada hassasiyete Hı. ulaşamıyoruz. Evet. Dolayısıyla onu bilemiyoruz. Ee, ancak e, onun da bir takım testleri var. Çok %100 olmasa da o olasılığın çok yüksek olmadığını söylüyoruz. O ayrıntıya istersen şimdi girmeyeyim evet, de evet, evet, nasıl yaptığımızı. Evet. Dolayısıyla burası yorummuş buranın kilitlenmiş olması yani burası e, e, hiç hareket etmiyor. Kaç kilometrelik hareket... bir bölüm hocam bu Aşağı şey. yukarı 40 kilometre diyelim. 40 kilometre. 40 evet. kilometre düşey olarak da e, 7-8 kilometre e, evet. bir e, alanı şey yapıyoruz yani yaklaşık. 40 8'i çarparsanız 300 km karelik bir lokasyon alan. Lokasyon olarak da adalar civarı. Bu evet Değil adalar mi? yani adaların 3 ila 6 kilometre güneyinden bir çizgi çiz çizsek evet. bu çizginin bir ucu şeye gelse e, Tuzla'ya yaklaşsa doğu evet. ucu. Batı ucu da e, yaklaşık e, küçük Küçükçekmece'ye falan doğru diyelim. Evet efendim. Yani İstanbul'a yakın bir segment. Yani tam İstanbul'u hemen hemen Evet, Neredeyse evet. tümüyle kapsa yani kapsayan, büyük ölçüde kapsayan, etkileyecek olan depremin evet. meydana Özellikle gelmesi Anadolu'da muhtemel yakın. fay. Evet. Evet. Evet. Yani evet. o açıdan da tabii ki e, bununla ilgili e, şeyler, Şimdi bunun benzeri yer, e, bu ilk defa gözlenmiyor, bu başka yerlerde de gözlendi. Bunun bir de örneği de mesela size hemen vereyim tanıdık örnek, İzmit. İzmit depremi öncesinde evet. İzmit'in şehrinden tutun Karamürsel'e kadar olan kısımda yani Körfez'in içinde hemen hemen hiç deprem gözlenmiyordu. Evet. O zamanki şeylerimiz de azdı. Yani çok fazla hassas ölçerimiz yoktu ama sayısı. Ise... Evet. Evet. evet. Zaman zaman hassas çalışmalar yapıldığında da hiçbir şey görmüyorduk. Ama ondan sonra o yöre çok şiddetli kırıldı biliyorsunuz gölcükte 6 metrelik atım yani en evet, büyük evet. atımların gözlendiği yer oldu. Evet. Buna biz genelde İngilizce adı Asperite'yi ya da Türkçe adı Pürüz diyoruz. Evet. Yani direnen direnen ama deprem sırasında da çok büyük bir atımla kırılan evet. bir yer olarak evet. yorumlu şey yapılabiliyor. Dolayısıyla bu adaların arkasındakinin yerinde de böyle bir özelliği olabilir önerisini getiriyor bu çalışma. Evet. Bir, bir pürüz olma önerisine. Evet. Pürüz olduğu zaman ne olur diye sorarsak işte birincisi dediğim gibi bu pürüz olunca çok güçlü bir atım üretiyor. Güçlü atım üretmenin yanında orası dirençli bir şey olduğu için direnip direnip kırılan bir cismi düşündüğümüzde çok işte yani biraz şey olacak, ayrıntı olacaklar. ama yüksek frekanslar üretebilecek, yüksek frekanslar. Olabiliyor. Evet, yüksek frekans evet. üretebilecek kısım olabiliyor. Evet, anlıyorum. Yüksek frekans üretebilecek kısım olabiliyor. Onun dışında e, pürüzlü kısımdan pürüzsüz kısıma geçiş zonu, o da e, deprem yani sismoloji alanında önemli bir yerdir bu geçiş zonu. O da mesela kırığın, herhangi bir kırığın başlama noktası olma olasılığını da artırıyor. Evet. Yani Önümüzdeki deprem olursa inşallah tabi uzakta olursa evet, evet. yakında olmaz ama olursa onun başlangıç noktasının da bu pürüzün iki yanından birinde olma ihtimalini artırıyor. Hmm. Yani bu tür konular bu yayında inceleniyor. Hocam konuşmanızın başında gözlemler ve anladığım kadarıyla bir de sayısal modeliniz var herhalde değil mi? Sadece gözleme mi dayalı bunlar yahut ölçmelere mi dayalı? Bir de bir sayısal Sa model var mı? E, sayısal model aslında e, var da bu yayında onu sözüne etmediğimiz bir, bir model var. O da stres dağılım yani gelirim dağılımı ile ilgili evet. modelimiz var. Evet. Gelirim dağılımı ile ilgili model e, tabii o biraz daha e, kaba, biraz daha bu ayrıntıya inemeyen bir model. Ama bununla Hı. örtüşen yönleri olan bir model. Evet. E, onun dışında e, benim bu söylediğim yorumlar aslında çok e, birebir bir model değil de yani verinin yorumlanmasından verinin yorumlanması. evet. evet. ancak şu var tabi böyle biz buna dayalı bir senaryo yapıldığında yani İstanbul'un yani bu depremin kırılmasıyla ilgili biliyorsunuz binlerce milyonlarca olasılık var nasıl kırılacağıyla evet. ilgili evet. onlardan bir tane onların içinde bu buranın bir asperti yani bir pürüz olarak eklenmesi Tabii ki bu veriler ışığında daha akla yatkın bir şey olacaktır. Evet. Yani o anlamda modellemelere girecek olan bir öneri bu tabii ki. Evet. evet. Hocam 2006 yılından beri yapılan ölçümlerin neticesinde ulaşılan yorumlar bunlar değil mi? Uzunca bir evet. dönemi kapsıyor. Evet. Yani bu daha önce de aslında orada hiçbir deprem kaybetmediğimizi biz görüyorduk kabaca. Abi, yani yeni bu, yerleştirilen istasyonlarla? Ama yeni yerleştirilenler evet, bunu çok iyi bir şekilde ayrıntılı bir şekilde gördük. Yani eskiden şekilde. örneğin diyelim ikinin altında deprem yok ama belki iki büyüklüğünün altında bir, birler vardır ama biz göremiyoruz diyorduk. Şimdi ama onun da altına indik. İyice yakından bakıyoruz. Yani ben şu, şu anda size biraz bilgi vereyim o konuda. Mesela FİRA'da, YASA'da. Bunların her birinde beşer tane e, sismik istasyon var. Bunlar böyle bir anten gibi belirli yere odaklanmış bir şekilde orayı gözlüyorlar. Onun ötesinde büyük ada e, işte eybeli bütün bu adalarda hatta büyük adanın daha gününde küçük bir kayalık vardır. Balıkçıada derler. Evet. Onda bile de ölçü cihazları var çok hassas ölçü cihazları. Bunlardan gelen verilerle biz bunu değerlendiriyoruz. Evet hocam ve bu e, araştırmaların sonucu e, Nature Geoscience'da e, son sayısında yayınlanmış. Bu Türkçe, e, Türkçe'de de yayınlanacak mı yakın bir tarihte? Yani öyle bir şeyimiz şu anda e, olmadı ama tabii ki bizim bu çalışmalar hem Türkçe hem e, yaba, İngilizce e, bir şekilde yayınlıyor. Yani bunun aynısı diye düşünmeyelim de. Bu, bu çalışmaların sonuçlarını yine yansıtacak olan, bunun da belki içerecek olan yayınlar tabii ki Türkçe'de de yayınlanacaktır. Evet, ben size yani, zaten direkt. <gülüyor> Pardon, buyurun, buyurun siz bir tamamlayın hocam. Yani şu anda çok kesin, yani bir, bir yer ve tarih bir dergi bir ismi veya tarih vermem söz konusu değil tabii ama tabii ki bu biz her iki ülke yani kendi ülkemizde de yayınlıyoruz bunları. E, toplantılarda sunuyoruz tartışmaya. Evet. Tabii bunlar bilimsel çerçe çerçeve içinde oluyor. Yani e, bunu e, bunlar e, en de sonunda bir bilimsel öneri ve bilim dünyası tarafından tartışılması gereken öneriler. Dolayısıyla daha çok o çevrede bunları biz e, o şey yapıyoruz. El alıyorsunuz. Fakat tabii bunların evet. böyle olduğunu da yani bilimsel olarak bunun çok ciddi bir biçimde e, incelenmekte olduğunun halk tarafından bilinmesi lazım. Çünkü biliyorsunuz bizde. Yani bu iş e, bir takım benim deprem falcısı dediğim kişilerin neredeyse tek elinde kamuoyu nezdinde bakarsanız. işte olacak olmayacak bilmem ne hiçbir esasa evet. dayanmadan e, bu 99 depreminden beri bu manadaki bilgi kirliliği hala devam ediyor bu sorumsuz yaklaşım. E, yani sizin yaptığınız evet amaç e, siz hiçbir zaman böyle e, kamuoyunu e, tatmin etme amacı amacıyla bu çalışmalar yapmıyorsunuz, gerçeği yakalamak için tam bir bilimsel anlayışla yapıyorsunuz ama bu tür an, e, araştırmaların ciddi araştırmaların yapıldığını hiç değilse yapıldığını halkın bilmesi lazım. Yani çünkü aksi takdirde bilime olan e, güven sarsılıyor. İnsanlar bu falcıların pek bir şey bilmediklerini aslında farkındalar da. <gülüyor> Değil mi? Bilmiyorum. <gülüyor> Doğru düşünüyor <Evet>. muyum? <gülüyor> Tamamen katılıyorum size tabii ki. Yani En azından bu çalışmalarda verilen emek evet. ve yani hem maddi hem manevi hem bilim adamların sayısı ve zamanı katıldığında evet. tabii ki çok büyük bir çaba sarf ediliyor. Evet. Ve bu çabaların sonunda da bir, bir, bir, bir, tabii ki bir sonuçlar çıkıyor ama en azından bir takım şeyleri çok kolay ileri sürmenin bilimde mümkün olamayacağını göstermesi açısından en azından gerekir diye düşünüyorum. Ama yani e, çok çaba gerektiren şey. Haklısınız, haklısınız. Bunlar evet. hiç kolay şeyler değil. Çok e, dikkatli, ihtiyatlı yorumlamak lazım sonuçları. Ama herhalde yani e, bizi bu programı dinleyenlere halka e, şunu herhalde söylemek mümkün. Evet İstanbul'u etkileyecek büyük bir İstanbul depremi konusunda ciddi bir potansiyel var ve hani işte şu zaman olur bu zaman olacak diye bir şey söylemek mümkün değil belki ama ciddi bir büyük bir depremin herhalde 7'nin üzerinde bir depremin İstanbul'un hemen hemen Anadolu yakası daha ağırlıklı olmak üzere anladığım kadarıyla büyük bir kısmının önünde diyelim her tarafa etkilenecek de hani şey evet. fay kırılması olarak düşünürsek evet, ifade evet. ettiğiniz böyle evet. bir tehlikeyi tekrar orta, ortaya koyan konfirme eden ciddi bir çalışma olduğunu anlıyorum tabi aslında evet. ben size şunu rahatlıkla söyleyebilirim ee, belki dünyada deprem konusunda en tehlikeli şehirler nelerdir diye bilim dünyasına bir sorsanız herhalde ilk 3-4 şehir arasına İstanbul rahatlıkla girecektir. Evet efendim. Yani bu sadece bu araştırmaların değil dünyadaki bütün deprem araştırmalarının Türkiye'de olsun yurt dışında olsun o vardı ortak nokta gerçekten İstanbul çok ciddi bir deprem tehlikesiydi. Karşı, karşı bu bugün yarın meselesinden öte yani gelecekte böyle bir şeyle karşılaşacağımıza kesin diye bakmamız lazım. Hazırlığı ona göre yapmak gerekir diye evet. bir sonucu üretmek lazım mutlaka. Evet Mustafa Hocam sizin açıklamalarınızdan şunu anlıyoruz herhalde. Aslında bu konudaki çalışma devam ediyor ve çalışmanın ürünleri de yorumları da zaman içinde gene bilim dünyasıyla paylaşılacak. Çünkü belli bir dönemi kapsayan araştırmanın neredeyse ilk sonuçlarının açıklanmasıyla başlandı diye anlıyorum. Doğru mudur bu? Önümüzdeki dönemde de yeni bilgiler bekleyebilir miyiz? Tabii tabii. Yani bizim şimdi bu, şöyle söyleyeyim ben size bu Verilerle bir çalışma yapan kişilerin sayısı herhalde 13-14 kişi. Bunların bir kısmı doktoralı, bir kısmı doktorasını yapıp birisi bir kısmı profesör düzeyinde. Evet. Bizim burada Kandil tanesinde de mesela bu veriler üzerine çalışan doktora öğrencilerimiz var. Master evet. öğrencilerimiz var. Yani bunlar tabii ki çok ayrıntılı bir şekilde inceleniyor. Ben şu anda onların ayrıntısına gir girmeyeceğim, girmemem evet. daha doğru herhalde. Evet. Ama yani bu bu kaba görüntü tarifin altında çok fazla şey yatıyor, çok fazla soru ve çok fazla araştırılacak konu yatıyor ve bunların hepsi ele alını alınıyor ve zaman zaman da bilimsel ortamlarda hem sunuluyor hem yayınlarda yer alıyor. O tabi süreç devam ediyor ve edecektir de. Hatta bu daha genişletilerek edilecek çünkü daha karmaşık sistemleri de oraya yerleştirme planlarımız var. Geliş, ne tür geliştirme. sistemler efendim bunlar? Yani ölçüm e, mesela sistemleri bunlardan birisine tabii birisine ben mesela şey yapayım. E, bu deprem, özellikle küçük depremler bize aslında çok fazla bilgi verebiliyor. Biraz evet. önce demiştim. E, e, biz aslında şöyle düşünürüz. Biz de, de deprem mekaniği açısından baktığımızda fayın hiçbir zaman durduğunu düşünmeyiz. Durmaz fay. Yani Evet. Az kayar, yavaş kayar, şöyle kayar, böyle kayar. Deprem sırasında da hızlı kayar. Evet. Yani ama hep kaydığını düşünüyoruz. Evet. Dolayısıyla meseleyi bir sürtünme kat sayısı diye tanımlarız. Yani bu sürtünme kat sayısı lineer olmayan bir şekilde zaman içinde değişir evet. ortamın ve şeyin kendi tarihinin etkisinde bir değişim gösterir. ve her zaman da biz bu e, sürtünme kat sayısını tanımlama peşine koşarız evet. kabaca ifade edecek olursam. Evet. Şimdi bu sürtünme kat sayısını araştırmanın en e, yaygın yollarından biri de bu küçük depremleri incelemektir. Evet. Yani bir deprem sırasında ne kadar gerilim düşümü oluyor, evet. kırılan alan ne oluyor, bu ikisinin arasındaki oranlar değişiyor mu evet. falan gibi böyle çok e, ayrıntılı sorular var ve bunlar sürekli gözlemeyi getiriyor, get gerektiriyor ve bu sürekli gözlemler zaten yeni sorular doğuruyor. Evet. Şimdi bu bu çalışmalar devam ediyor. Böyle bir küçük depremleri daha da yakından görmeye çalışıyoruz. Bunun için ilerideki düşüncelerimiz biri ve bir tanesi. Bunun sadece Kandil Rasathanesi değil. Ankara'da işte e, e, afet işleri, AFAD da buna katkıda bulunuyor. Hatta yine Alman partnerlerimizle birlikte Evet. Mesela çok derin kuyular açarak bu derin kuyuların içine yerleştireceğimiz cihazlarla göre evet. gözlemeye. Mesela evet. bu tartışmalar başladı ve devam edecek gelecekti. Ne kadar Kumarlarla... oluyor derinlikler hocam? Şimdi bu mesela bir tane bunlardan bir tanesi yapılmış durumda tuzla da var. E, aşağı yukarı 300 metre o evet. ama e, mesela Japonya'da ya da Amerika'daki örneklerini alırsak bunlar 2000 metreye kadar inen kuyular oluyor. Tabii ben bunlar çok ben şeyi oluyor. hatırlıyorum hatta onun sondaj sahasına gitmiştim. Kobe depreminden sonra bir, tam bir yıl sonra bir konferans düzenlediler bizi de çağırdılar. Bu evet. Avaji adasında o zaman sondaj yapıyorlardı. Yanılmıyorsam biz gittiğimizde 800 metrede falan idiler. Evet. Devamlı e, numune alarak böyle <gülüyor> özel binalar yapmışlardı şeyler, e, karotları muhafaza tabii. ettikleri. Tabii. Evet. Hele Hedef evet. üzerinde de açıldığı zaman yani tam fayın üstünde i̇şte, açmanın evet, imkanı varsa onu yapıyorlardı. Evet. Onu evet. tabii o zaman evet. mutlaka çok daha derine gitmek evet. gerekiyor. Yani bu bu işin genelde eee 2000 metreler civarında 2000 metrelere Evet Japonlar da en sonda gibi. orada gittiler sanıyorum yani biz oradayken dediğim evet. gibi o evet. civarlarda evet. Evet. evet. evet. Yani bu bu tabii bu normal bütün bilim araştırmaları gibi bunlar da çok emek ve şey gerektiren eee şey yatırım var, da gerektiren sabır evet. gerektiren evet. sabır gerektir, jenerasyonlar gerektiren belki. <gülüyor> Haklısınız. <gülüyor> Haklısınız. Evet bu çalışmanın önemli bir diğer tarafı da herhalde 2004'ten beri yapılmış olan birçok çalışmaya da e, ve yapılan değerlendirmeye de hem atıf yapması hem bunların bir kısmını doğrulaması belki bir kısmının da e, çok da doğru olmadığını tespit etmek açısından da önemli bir e, çalışma herhalde değil mi hocam? Çünkü e, sadece yeni yapılan bir takım e, çalışmaların ve bulguların açıklanması değil bir geçmiş referansı da var anladığımız kadarıyla. Tabii ki. yani Bütün bilim yöntemlerinde olduğu gibi bu da eski şeyler, eski şeylere araştırmalara bilgilere, eski evet. bilgilere sonuçlara bir tuğla eklemek şeklinde düşünmek lazım. Eskiden yanlış konmuş olan tuğlaların Yerini yani onları sorgulamak, tekrar ele almak. Ee, tabii de bu, bu, bu sürecin bir parçası. Zaten evet. e, bilim böyle gelişiyor. Yani bir şeyler öneriliyor, öneriliyor, gözleniyor, gözleme bağlı olarak bir şey öneriyorsunuz. Önerinin kabul görmesi halinde bu daha yaygınlaşıyor ve o test edilmeye başlıyor. Evet. Ve böyle ilerliyor. Tabii ki bu çalışmada e, birçok başka çalışmaların sonuçlarını kullanıyor ve onlarla birlikte gelişiyor zaten. Gerçekten çok değerli bilgiler verdiniz ee, Sayın Aktar. Çok teşekkür rica ediyoruz. Ederim. Rica Zamanını ederim. Zamanınızı aldık. Ben de, rica ederim. Ben de ufak bir şey ekleyeyim e, bu arada. <gülüyor> Açık Radyo'yu izleyicisi olduğum için bir kere Açık Radyo'da böyle bir katkı yaptığım için seviniyorum. Ama izleyicisi olduğum için bir güncel konuya deneyimek istedim. O da şu bu, bu, bu yayın sonucunda ben e, çok sayıda e-mail e aldım. Ee, evet. Yani belki bunların sayısı 100'ü geçmiştir evet. ee, ve burada bana şöyle bir şey sordular bazen de e, tabii memnuniyetliklerini ifade ederek sordular sizi dediler. Böyle bir dönemde acaba gündemi mi saptırmak istiyorsunuz gibi. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben de dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Böyle bir şey yok. Zaten bu yayın çok önceden o dergiye verilmişti. Ee, kat katiyen yani öyle bir şeyimiz yok. Bunu da sizin aracılığınızla bir kez daha iletmiş oldunuz. <gülüyor> Hocam çok çok teşekkür ederiz. Rica Toplantınızdan ediyorum. çıkarttık sizi. Rica Sağ olun. Yani çok teşekkür, teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Bu imkanı ben. verdiği için çok selamlandı Nuray kolay gelsin size, hoşçakalın, iyi günler. Teşekkürler. Evet, telefon hattımızda Profesör Doktor Mustafa Aktar hocamız vardı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilir Asathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Jeofizik Dalı öğretim üyesi ee, son araştırmaları ...bize aktardı. Evet, e, gündem saptırma... Evet. ...değil mi hocam? <gülüyor> Biz yani o zaman... Şimdi be... Bugünlerde deprem <gülüyor> konuşmaları ne alemi var falan. <gülüyor> Biz hemen gündeme dönelim hocam. Evet. Bugün çok önemli bir... E, ...duruşma vardı. E, evet. Davacılarının arasında... ...Taksim Platformu üyelerinin de... ...olduğu... E, ...yurttaşlar, reisler olarak... ...Taksim projesini içeren... Plan tadilatlarının hmm, iptali evet, için evet. E, dava açmışlardı ve bu bölge idare mahkemesi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nde görüşülecek idi. Sabahleyin saat 10'da başladı duruşma. Bir buçuk saat sürdü. E, hem e, başvuru e, yapan yurttaşların avukatları konuştu. Hem belediye e, idareyi savunmak üzere e, iki genç avukatla Katıldı Kültür Bakanlığı'na temsilen bir kadın yetkilinin koruma kurulunu da temsilen e, birisinin bir yetkilinin olduğu e, duruşma gerçekleşti. E, tek celselik duruşma bu. Evet. Bir karar açıklanmadı. E, mahkeme heyeti değerlendirmeden sonra açıklamasını yapacak umarız. ...iyi bir sonuç... ...bundan eder. ne sonuç bekleniyor? Eğer bu tabii ki şeyde... ...biliyorsunuz Taksim Projesi'nde... ...birçok plan... ...tadilatı yapıldı. Hı. Bunların... ...tamamının iptaline... ...ilişkin açılmış evet. olan bir... ...şey. Onun dışında biliyorsunuz... ...Gezi Parkı ile ilgili... ...başvurular var. Onlar evet. ayrı... Evet. ...duruşmalarda... ...ele alınacak. Eğer... ...bu karar çıkarsa... ...yaylaştırma... Projesi de dahil olmak üzere hmm. Taksim'deki yayalaştırma projesi de dahil olmak üzere yani o tüneller vesaire evet. de onlarla ilgili yapılan bütün plan tadilatlarının iptali. E, ne, e, talep eden bir şey olursa tabii ki evet. e, çok farklı bir durum ortaya çıkacak. Önemli okul, okul sonuçlar ki, doğurabilecek. Önemli Biri sonuçlar karar olacak evet. doğurabilecek. E, bunu da e, gündeme hemen e, dönmek açısından evet. <gülüyor> e, açıklamak istedim. Durum evet. bu. Şimdi evet. bir müzik parçası dinleyelim hocam. Evet. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Hay hay. Açık Radyo'dasınız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde Profesör Doktor Mustafa Aktar hocamızdan son araştırmaları dinledik. Evet sonunda da hocam e, gene tatlıya bağladık. Gündeme döndük. Evet. E, bu hafta sonuyla ilgili küçük bir duyurumuz var. Evet. Başka bir dünya mümkün. E, İstanbul'da e, bu hafta e, yurt dışından gelen 500 gencin... Ee, çeşitli toplantılarla yürütmekte olduğu bir çalışma var. Bu çalışmanın sonunda da e, 29 Haziran Cumartesi günü saat 15'te Kadıköy Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde Hastanesinin önünde bir buluşma gerçekleşiyor ve Kadıköy meydanında da bir miting yapılacak. İklim değişikliğini durdurmak ve başka bir dünya mümkün demek için dünyanın altı kıtasındaki 140'tan fazla ülkeden gelen yüzlerce insan 29 Haziran'da Kadıköy'de oluyor. Onlara Türkiye'nin her yerinden kömüre, HES'lere ve nükleere, 3. Köprü'ye, 3. Havalimanı'na, Endüstriyel tarıma ve sınayi hayvan çiftliklerine kısaca iş, iklim değişikliğinin tüm sebeplerine karşı mücadele eden binlerce insan katılacak deniyor. Evet 29 Haziran'da herkesi saat 15'te Kadıköy Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin önünde bekliyoruz hocam. Evet. Evet. Programımıza devam edelim. Ee, i̇kinci konumuz sizde. Aa, evet. Evet. Bu deprem yönetmeliğinin güncellenmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu konuyu daha önceki programlarımızda birkaç defa ele almıştık. Kasım 2012'den bu yana çalışmalara başladık tekrar. Yani bu biliyorsunuz 2007 yönetmeliği şu anda yürürlükte ama esas yönetmeliğin büyük bölümü 1997'den bu yana gelen Evet, 97'de yani, yapılmış olan. Evet, 97'de 97 yönetveli ondan önceki 75 yönetvelini e, değiştirmişti. Revize onu etmişti, güncellenmişti. E, 2007'de aslında e, çok büyük değişiklik olmadı. Sadece önemli değişiklik yeni bir bölümün eklenmesi oldu. O da mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için. Özellikle 99 depreminden sonra ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde onun çalışması tabii. O da birkaç sene sürdü takdir edersin. 2003'ten itibaren 2007'ye kadar devam eden bir çalışmaydı. Ama yönetmenin öbür kısımlarında bir çelik yapılar bölümünde biraz değişiklik yapıldı. Ama öbür kısımlarında çok büyük bir değişiklik yapılmamıştı. Dolayısıyla 97 dersek ki bu yayın tarihidir. Bunun hazırlık tarihi 93'lere gider. Ee, neredeyse 20 yılı varan bir e, zaman söz konusu tabii bilgiler eskiyor takdir edersiniz 20 yıl deprem mühendisliğinde e, çok önemli çok, bir <gülüyor> uzun bir süre yani evet. kısa bir süre değil bir de Hem, çok yeni çok bir bilim dalı da olması evet artı da bir ihtiyaçlar çok hızlı artıyor düşünün yani e, ...şu yüksek binaların sayısına bakın İstanbul'da ve yapım frekansına bakın. Şimdi İzmir'de de başladığı diğer şehirlerde de Ankara'da ki Ankara deprem bölgesi değil deniyor... Yani. ama orada da önemli yani deprem Tabii. hiç yok değil. Ee, ki bu devam edecek hiç şüphesiz. Daha hızı inmesi artarak devam edecek... Ee, yeni konular e, çıktı mesela bu sismik izolasyon meselesi, bir izolasyonlu binalar, yani yalıtımlı diyoruz, deprem yalıtımı diyoruz Türkçe'sini. Şimdi sönüm sistemleri, söndürümlü, söndürüm, deprem söndürümü diye bir olay var. O, yani onu biz pek fazla uygulamıyoruz şu anda ama yani e, gündeme çok kısa zamanda gelecek şeyler. Yani bir takım söndürücüler kullanarak kontrol etmek sistemin e, yapı sistemlerinin davranışlarını ve etkilerini azaltmak. E, 2012 kasımında dediğim gibi 11 11 kasımda sanıyorum ilk toplantımızı yaptık Afad'ın kurduğu bir çekirdek 15 kişilik komisyon vardı. Bu komisyon toplantısında. 12 tane bu alt deprem komisyonu. komisyonu olarak Deprem mi hocam? yani bu bu amaçla kurulmuş bu amaçla. yönetmeliğin evet yenilenmesi güncellenmesi güncellenmesi için ee, tabi şu da var bu bir yıl önce 2010'da daha doğrusu hazırlanan ben o zaman üyeydim zaten deprem danışma kurulunda benim üye olduğum zaman da hazırlandı ama sonra emekli olduktan sonra ayrıldım yani resmen ayrıldım hala. ...katkıda bulunmaya Böyle çalışıyorum. Ee, deprem Danışmak Kurulu'nda... ...benim de özellikle... E, ...önerdiğim bir durum vardı. Bu deprem... E, Yönetmeliği hazırlık komisyonlarını... ...sürekli hale getirelim. Nitekim strateji maddesi de... ...bu strateji raporu hazırlandı. O, öyle bir madde konuldu. Yani şimdi sürekli bir komisyonumuz var. O önemli. Çünkü... ...şimdi diyelim bir yönetmeliği hazırlıyorsunuz... ...ondan sonra komisyonlar Herkes dağılıyor. Herkes kendi işine yani, gidiyor. Olmuyor. Bunların devamlı, devamlı üstünde durmak of lazım. ]ら. Tabii o komisyonlar da yenilenecek vesaire... ...ama yani bir sürekliliğin olması lazım. Şimdi o manada... ...bir atılım yapıldı. Bu 15 kişilik komisyon tabii... ...ihtiyaçlarımız çok arttığı için... ...yetmeyeceği belliydi. Aslında ben çok detaylı bir çalışma yaptım... ...11 Kasım şeyinden önce... İstanbul'daki arkadaşlarla da e, konuyu müzakere ettik. Bir kısmına da mikrofonumuzdan evet, söylemiştim. Bu 12 İyice, tane İyice. komisyonu önerdim ve aynen kabul edildi Ankara'daki o toplantıda. Ki çok da detaylı komisyonlar evet, değil mi hocam. Evet, evet yani. ama ihtiyacımız var evet. bunlara. Hepsine ihtiyacımız var yani. E, şimdi bir takım eksiklerimiz de var. Mesela ahşap komisyon, ahşap önemsiz gibi görünüyor ama Türkiye'de gelişen bir konu yani. Tabii Yeni bir konu bu şimdi. Çünkü 2007 yönetmeliğinde ahşap şeyini yenileyemediğimiz için o zaman çıkardık biz. Çünkü çok kötüydü. Yani devam etmesi tuhaf kaçıyordu. Şimdi bu 2015 kişilik dediğim gibi bir çekirdek komisyon kuruldu ama böyle 12 tane alt komisyonu 15 kişinin halletmesi mümkün değil. değil. Dolayısıyla 2000 o, o, o toplantıda ee, ...hemen hemen bir... ...50-55 yeni arkadaşı... ...da ilave ederek... ...komisyonları oluşturduk. Yani toplam... Ve böylelikle genişlemiş de evet, oldu. Evet. Yani sonuç evet. 65-70 kişi... Ee, ...bazı... ...komisyonlarda... ...bazı kişiler birkaç komisyonda var. Mesela ben... ...beş tane komisyonda varım. Yani... Evet. ...hepsini sayarsanız 90 küsur oluyor ama... ...değil yani. 65-70... ...arası sanıyorum. Ee, bu komisyonlar çalışmaya başladı tabii. Çok büyük bir proje. Ben bu arada hemen evet. dinleyicilerimiz merak ediyor olabilir. Evet. Bu komisyonları sıralayabilir miyim hocam? Tabi tabii. tabii. Ee, beklentiler. O e... değil. O, o, o şey. Evet bu Program ikisi. Şuradan Şimdi onu evet. söyleyecektim. Bir evet. beklentiler raporu hazırlanması söz konusu. O, onu bilahare konuşacağız. O toplantıda yapıldı o. Ha, yapıldı. O yapıldı. Evet. Güzel. O to... ee, deprem yer hareketi alt komisyonu. Evet. Evet. Hesap kuralları alt komisyonu betonarme binalar yerinde dökme parantez içinde alt komisyonu yüksek binalar pasif yapısal kontrol yani deprem yalıtımı ve söndürümü evet. alt komisyonu çelik ve kompozit binalar alt komisyonu ahşap binalar alt komisyonu yığıma binalar alt komisyonu zemin ve temeller alt komisyonu basit binalar için alternatif kurallar alt komisyonu. Değerlendirme ve güçlendirme alt komisyonu. Bir tane de unutulmuş orada. Sizin önünüzdeki lisede Bir de perifabrike binalar için ayrı bir komisyonumuz var. Evet. Betonarme perifabrike. Ee, toplam evet. 12 tane. Şimdi burada dediğim gibi yeni konular var. Yüksek binalar alt komisyonu. Onu ben e, yürütüyorum. E, ye, tamamen ye, yepyeni bir şey. Zaten bu konu bütün dünyada daha yeni yönetmeliklere girdi giriyor. Ama bizim ihtiyacımız çok. Muazzam bir talep var. Yani bu anlamda tabii dünyadaki yenilikleri de hiç e, tarıyorsunuz. Zaten, evet. zaten şey işte daha önce de bahsettik biz bir belediye için 2007-2008'de bir ön taslak hazırladık evet. ama tabii onu da geliştireceğiz. Çünkü çok hızlı gelişiyor konular. Ee, mesela kompozit yapılar çelikle beton yani çelik profillerle beton arminin birlikte Birleşti. kullanıldığı yapılara kompozit diyoruz. Onlarla ilgili bir şeyimiz yoktu, bir bölümümüz yoktu. O da şimdi uygulam uygulamada kullanılıyor. Yüksek binalarda kompozit kolonlar yapıyoruz mesela. E onda işte yabancı yönetmeliklere falan gidiyoruz. Bizim kendi yönetmelik şeyimiz eksik. İşte demin dediğim gibi bu deprem yalıtımı çok istikbal vadeden bir şey. Ee, ve şu anda Türkiye'de kullanılmıyor değil. Şu anda son 3-4 yıldır artık... ...şu anda kesin olmak üzere... E, ...Sağlık Bakanlığı... ...bütün hastaneleri deprem yalıtımını yapıyor. Yani bu iyi bir şey, çok iyi bir çok şey. Çok iyi bir şey, tabii. Ee, ama şartnamemiz yok. Yani yabancı şartnamelere gidiliyor. Bu konuda Türkiye'de... E, ...bir... E, ...endüstri de yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Bir deprem izolasyon derneği kuruldu... ...birkaç sene önce. Evet. Hatta onlar bir ön çalışma da yaptılar. Bir yönetmenlik için ondan yararlanacağız. Böyle gelişmeler var. Malzeme üretimi başladı mı bu konuda Türkiye'de hocam? Henüz başlamadı ama bunlar zor değil. Bu bir pazar tabii, meselesi. Tabii. Yani e, bunu üretebilecek firmalarımız var. İhtiyaç olduğu takdirde çok Alt yapıları çok var, var. Yani. hem de çok iyi şey yaparlar. Önemli olan tabii dünyada büyük bir rekabet var bu konuda. Bir sürü firma var. Ama pazar o kadar da büyük değil. Bazı mesela Japonya'da çok büyük. ...Japonlar ama kendi pazarlarını... ...şu yapıyorlar, kontrol ediyorlar. Ee, Avrupa'da... ...var, Amerika'da tabii firmalar var. Çin şimdi... ...çok büyük miktarda... ...her alanda olduğu, olduğu gibi, gibi... ...bu, alanda, bu alana girdi. Türkiye'de... E, ...işte bu izolasyon derneğinde... ...onlar da dünyanın içindeler. E, orada iyi firmalar var. Bunu yani Türkiye'de... E, ...pazar genişledikçe, uygulama arttıkça... E, bunların öyle yapılması zor şeyler de değil. kaldı ki yani, Türk en, Türk sanayi belli bir kalite şeyine ulaşmış durumda yani. Doğru. Çok güzel yapacaklarına eminim. Evet, yapısal çelikte hiç, hiç hiç, hiç, hiç yok. Diğer inşaat malzemelerinde tabi Hatta o, ciddi bir ihracat olabilir da gerçekleştiriyor. Yani, evet, tabi tabii tabii. sektör. Evet. Şimdi bu çalışmalar işte hemen hemen bir 6 ay önce başladı dediğimiz gibi. İşte komisyonlar, her alt komisyon birkaç toplantı yapabildi tabii bu şeyde. İşte ve bunları değerlendirmek üzere AFAD, çünkü AFAD'ın genel organizasyonun altında ve görevlendirmesiyle çalışıyoruz. Bir çalıştay yapma şeklinde bulundu. Biz biraz bunu erken bulduk ama Afat İsrail. Biraz etti. da bir kamuoyu duyurusu gibi evet, ama, Amacı o, o tabi daha ziyade. Evet duyurmak. Evet. Yani biz bu ee, konunun üstündeyiz. Evet, evet, evet. Ve işte geçtiğimiz e, hafta, Perşembe Cuma, Cumartesi, üç gün bunu çalıştayı İstanbul'da gerçekleştirdik. İşte bütün komisyon üyeleri yani 65-70'e varın artı işte çeşitli e, kamu kurumlarından, üniversitelerden, e, işte sivil toplum kuruluşlarından pek çok katılımcı yani 200 civarında olduğu ifade edildi. Belki daha fazla. Çok büyük bir salonda yapıldı bir otelde. E, <gülüyor> Her şeye rağmen iyi bir toplantı oldu Hep tabii. Hep tek toplantı mı yapıldı yoksa paralel toplantılarda gerçekleştirildi mi hocam? Ee, tek toplantı yapıldı. Yani evet. paralel toplantı bir iki tane yapıldı ilk gün ama onlar önemli değil. Daha sevdiği idari manada. Ee, yani bütün alt komisyonlar kendi çalışmalarını rapor etti. Raporladılar. Genel oturumlarda evet. iyi oldu tabii çünkü... Bu, bir de herkes, herkes her şeyi oldu. gördü yani Doğru. ne olduğunu izleyenler e, gördü. E, Tabii fikirler, öneriler şey oldu, belirtildi. Tabii daha çok ham yani dediğim gibi daha başlangıcındayız. Ama önemli problemler tabii hiç ortaya kondu. Biz de komisyon yürütücüleri olarak onları açıkladık. Yani bu devam et biraz daha şekillendikten sonra yapılacak ikinci, belki de üçüncü. Zaten biz bunları... ...daha önce de yapmıştık yani... De 2007 ...2007'ye ayetmenin de da yaptık... Bu kadar büyütmedik işi... ...gerçi böyle hani biraz... E kamuoyu duyuruşu... Kamuoyu, <gülüyor> <gülüyor> evet, daha ziyade anlaşım. mesleki çerçeve içinde yaptık... ...ama evet. geniş katılımlı toplantılar... ...her zaman yapıyoruz ama... ...biraz şekillendikten sonra evet. görüşleri almak daha... ...efektif oluyor, daha, daha verimli yani. Oluyor. oluyor yani... Şimdi herhalde yani bu, bu yıl sonunda veya tercihan benim bence işte gelecek yılın ilk çeyreğinde falan bir ikinci kur çalıştay yapılabilir. Çünkü o zamana kadar herhalde umarım biraz daha mesafe alırız. Anladım, Ama dediğim gibi bu 12 tane komisyonun tabii çalışmaları kimisi biraz önde gidiyor, kimisi doğru. biraz daha geride gidiyor. Bunların bir de koordinasyonu var daha. O, o büyük problem. Yani aslında hepsi birbiriyle ilişkili. Bu bölümler böyle bağımsız e, bölümler değil. Değil. Bir de en sonunda 20, tabii bu işin bir yazımı da. Yazım. Onlara daha geleceğiz. Evet, o evet. o tarafını. Ama işte onu da şimdiden herhalde bir konuşacağız hafızları evet. bir... Takvim belli mi hocam? Kesin bir şey yok. Ucu açık ama benim kişisel kanım 2015'ten önce bitmez yani. 2015'e kadar devam edecek. Şey kişisel yani. şey mi söylüyorsun? Evet. Hiçbir zaman şey değil. Peki bir şeyi çok merak ediyorum. Mesela Hı. şu anda artık bütün bu komisyonda, komisyonlarda çalışan bilim insanlarının evet. belli konularda zaten hali hazırda mutabakatları var. En tabii, azından tabii. 97 yönetmeliğinin değiştirilmesine, süratle değiştirilmesi evet. gereken tabii. maddeleri ve bölümlerine ilişkin olarak. Mesela böyle bir şey de düşünülebilir mi acaba? Yoksa Nasıl? her şey, yani adım adım... E, mutabakata varılan noktaların hemen yeni bir yönetmelik, mesela Amerika'ya falan uygun olmaz. Uygun olmaz. Yani e, tabii Amerika'da daha sık değiştiriliyor bunlar evet. aslında. Yani e, şöyle söyleyeyim, Amerikalılar 3 yılı pek geçirmezler. Bu iyi bir şey. Niye iyi bir şey? Bu sadece Çünkü... depremde değil herhalde. Her değil yerde, genel, her... genel... Tabii tabii genelde evet. genelde tabii. Yani bütün yani, yönetmeliklerde ya standartlarda. Deprem dışında da yani üç senede bir değiştir. Evet. Yani ortalama şeyi budur. Evet. Bazen 5 sene ama 3 sene şeydir. Şimdi bunun avantajı şu tabii. Şimdi yönetmenlik, değiş yönetmenlik uygulamayla ilgili bir şey. Uygulamadaki mühendisler kullanıyorlar. Tamamen. Tas tasarım yaparken. E şimdi mesela 15 sene, 20 sene sonra değiştirirseniz tabii radikal değişiklikler yapmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Kaçınılmaz olarak. Dediğim gibi hem bilimsel gelişmeler çok değiş, Belki maliyetleri değişiyor. çok etkiliyor. Yani e hayır yani bilimsel gelişme olduğu için arada 15 yıl uzun bir süre bizim için. Artı ihtiyaçlar değiştiği için vesaire radikal değişiklik yapmak zorundayız. Bu sefer mühendisler tabii zorlanıyorlar. Önüne yepyeni bir doküman, mühendis ona uymak zorunda. Hep yeni bir doküman geliyor. Hadi bunların eğitimini Hatta ver. Tabii hesaplama yöntemleri tabii, tabii, değişiyor. Tabii tabii tabii. Eğitimini fren vermeye çalışıyoruz ama bu bayağı bir şey oluyor. Yani 1997'de biz bunu yaşadık yani. Yani <gülüyor> ne kadar çok eğitim verdik bir bilseniz Türkiye'nin her tarafını gezdim ben yani. <gülüyor> bir bakıma iyi oldu memleketi gezmek güzel bir şey ama <gülüyor> yalnız ben değil tabi ben yalnız kendimi söylüyorum ama pek çok arkadaş bunu yaptık. Şimdi bu iyi değil tabi yani yavaş yavaş değiştirmek ve bunu mühendisin çok fazla böyle şoke olmadan değişikliklerle... Evet. adım doğallık Üç akış seyredir falan bunu yapabilirsiniz şey. İşte benim yani özellikle biraz önce belirttiğim yani... ...bu komisyonun sürekliliği olayı buradan geliyor. Sürekli bir komisyonumuz olursa devamlı çalışır bu komisyonlar. Durmaz bu komisyonlar. Berat bazen yoğun çalışırlar, bazen... Ama ihtiyaç olduğunda hadi üç sene değil, beş sene olsun yani ama... On, Şimdi 15 sene oldu yani 97 97 intvarını sayıyorum Sayarsam, bir tabii. iki bölüm hariç. Onun başlangıç noktası ama yani ki onun dediğim gibi başlan 97 yönetmenin çalışmasına biz 93'te başladık ama evet. 20 sene doldu işte bak geçi verdi yani anatabiliyor muyum? Onun için e, tabi e, süreklilik çok önemli. Şimdi e, umarım bundan sonra bu e, daha az sürekli bir komisyonumuzun olması sayesinde düzenli toplantıları yapmak artık ondan yani her defasında görevlendirme falan çünkü bu bir formel bir şey biz devlet adında çalışıyoruz yani evet. fahri bir şey yapıyoruz bundan dinleyenlerimize bilmesi hiç en ufak bir şey yok... Evet. tamamen fahri olarak çalışıyoruz ee, fakat sanki bu bir problem yapıyoruz. var gibi değil mi hocam yani Hı -hı çünkü burası içinde ayrı bir mesai harcamak zorunda kalıyorsunuz. Hem de çok. <gülüyor> tahmin ediyorum. Tahmin Ama ediyorum. Ben kişisel olarak bundan gocunmuyorum. Bu bir kamu görevi, benim evet. yapmam gereken bir görev. Senelerden yani. biri birçok bilim yani, insanının yani yaptığı bu iş biraz bu, her yerde evet. öyledir. Yani yönetmelik hazırlığı maddi bir şeyle pek ölçülmez yani. Kolay değil aslında. Çok zaman veriyoruz. Yani maddi bakımdan ölçümen kalksanız Bir de çok... o sürekliliği sağlamak açısından uzun vadede son tabii. derece tabii. önemli tabii. Yani e, yurt dışında nasıl yapıldığını bilmiyorum ama... Büyük mutlaka... ölçüde böyle çalışılır. Yani, yani... bakın bu, yurt dışında tabii şimdi Türkiye'de oluyor. Bir sürü araştırma projesi bunların background'ını oluşturan... Onlar tabii... E, önemli destekler. sistem içinde, destekler evet. içinde yapılır ama... Sonuçta bu yönetmelik yani yazma gelince bu iş... Genellikle bu şekilde yürür. Zaten bunun için raconu budur yani. Evet. bir caizse. Doğru. Evet. Ee, bu toplantıda sonuç olarak herkes hangi noktaya gelindiğini e, e, Rapor etti, görüşler vardı. alındı. Görüşler alındı. Feedbackler alındı. alındı. Ee, şimdi işte devam edeceğiz. Yani şimdi devam. benim gördüğüm kadarıyla hocam mesela malzemeyi çok vurguladınız. Malzemede önemli değişiklikler oldu bu evet. 20 yıllık sürede. Ee, onun dışında herhalde bilgilerde çok o, o azam bilgisayarların gelişmesi bizim mesleğimizi birinci derecede etkiliyor uçurdu deprem, hatta, deprem hatta. ve depremin e, yapılar üzerindeki etkisi sanıldığından da karmaşık bir şey çok karmaşık bir olay zor bir olay şimdi hesap imkanlarımız sınırlı olduğu zaman ne yapıyorsunuz belli kabuller yapıyorsunuz biliyor muyum şöyle olsa böyle olur. Bu kabuller yani. meslek şey yani bilimsel kabuller tabii bir bir, bir şey var ama yani hele uygulamada uygulama bir bilimsel çalışma yapılmaz uygulamada proje yapıyor mühendisin belli bir düzeyi var elbette ama şimdi bu işler bilgisayara o kadar bağlı ki artık bütün işlerimizde olduğu gibi şimdi bilgisayarların gelişmesiyle yöntemler de çok gelişti. Şimdi on yıl öncesine oranla muazzam ...farklı şeyler yapabiliyoruz. Çok daha üst düzeyde hesaplar yapıyoruz. Ama bunlar da Simülü gerekiyor. Siz Gerekiyor. On sene evvel bu kadar yüksek binalar yapmıyorduk. Tabii. Şimdi evet. sınır yok. Gittikçe gidiyoruz. Evet. E nasıl bu kolay mı yani bunun... E, e, ...babadan kalma yöntemlerle bunu yapmanız mümkün değil. işte. onun için yüksek binalar bölümü yazıyoruz. Ayrıca spesifik olarak. Yeni bir yönetmelik çıkartmak. bölümü. Yani. Hayır yani. aynı bölüm içinde olacak. Ama onunla ilgili yöntemler sofistike olmak zorunda. Ama bu imkanlar geliyor şimdi. Ve çok yeni, yeni bu imkanlar. Beş sene evvel olmayan bir imkan var mesela elimizde şimdi. Yeni programlar. Makinaların donanımları yani hardwareleri, hızları, kapasiteleri o kadar artıyor ki. Ve bu böyle her yıl katlanarak gidiyor. Dolayısıyla gelişme çok hızlı oluyor. Biz direkt olarak bu hızla paraya gidiyoruz evet. yani bizim mesleğimiz 5 ayda yaptığınız işi belki de evet. e, yarım evet. gün içinde tamamlayıp bitirebiliyorsunuz evet, evet. evet. evet. evet. Yani hocam bugün 2 e, gün süren bir analiz belki 2 yıl sonra 1 e, saatte bitecek Gidelim. Evet. <gülüyor> hocam evet. çok çok teşekkürler bugün evet. e, birden fazla konuyu aldık Evet. E, gündemden de sapmadık Evet. evet çok çok teşekkürler hocam